Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz umre yapmak. Umreye hacı asgar deniyor. Küçük hac anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir üzere, "Bismillahirrahmanirrahim. Haccetallahi ve ettemme'l hacce lillahi." Hac emreyi Allah eşe yapını tamamlayınız. Ümre küçük Hac anlamaya geliyor. Ümre yalnız Mekke'de ifade ediyor, Mekke mükerreme'de. Haca gelince haç, bina, müzelife, arada taşıyor. Ümre evet. yapmak Hanefi ile Maliki mezhebine göre sünnet-i Demek ki ömre yapmak Hanefi'de, Maliki mezhebinde farz değil, Sünnettir, Ömürde bir defası sünnettir. Şafi'ye bitirse ömrü yapmak farz şah meselinde. Ömürde bir defa tabi ama bu da. Ömürde iki tane farz vardır. Ömürde. İki farz vardır. Biri İram buna şart deniyor. İkincisi de tavafdır. İkisi bunların farzıdır. Tavafılamak kılmak sünnettir. Bir de sahih etmek o vacip. taş almak o da vaciptir. <gülüyor> Ömrü yapmak için tabii ön hazırlık gerekiyor önce. Önce helal kazanç, helal para lazımdır. Her ibadetin başı önce helal para, helal kazançtır. Haram ile bunlar tabi olmazlar. İkincisi insanın kendini o mübarek yerlere hazırlanması, gönlünü, kalbini oraya hazırlaması gerekiyor. Ömre bir gezi, piknik, seyahat, yolculuk değil, ibadettir. Nereye? En kutsal yerlere, mekanı, en kutsal yerlere. Gerçekten dünyada çok yerler vardır ama Mekke, Medine, ondan farklı bir belde onlar arkadaşlar. O Kabe şehri Medine-i Menevere, Peygamber'in doğduğu yer, yürüdüğü yer, yaşadığı yer Aleyhisselam Hazretleri'nin. Bunun için kişi önce kendi kalbini, gönlünü oraya hazırlanması gerekiyor. Orasını seymeti gerekiyor orasını da. <Gülüyor> Yola çıkışa gelince önce iki rekat namaz kılınır. Bunun adı sefer namaz denir buraya. İki rekat namaz kılınır. <Gülüyor> Evden çıkarken tabi Besmele ile sağ ayakla çıkılır. Kişi çıktı çıktığı itibaren artık ömrü yolunda olduğu için her adımına sevap alır. Namaz da böyle, camide böyledir böyle. Yani bir kimse Allah için celil gerek bir sohbete gitmeye, gerek camiye gitmeye, ömreye gitmeye it it it itibaren her adımına sevap yazılıyor kimseye yazılıyor Umre gidecek olan kimse eğer önce Mekke'ye gideceksen Mekke'ye bir köremeğe. Tabii Mekke'ye uçak inmiyor. hiç Cidde iniyor. Uçak 70 km. Fakat Cidde mikatın içinde olduğu için ihramı önce geme gerekiyor. İhram. Mikat dönüyor. Mikat vakit kökünden geliyor. İsim mekandır. İhram girecek yer mekan anlamına geliyor. Beş tane mikat yeri vardır. Bunun biri de şufru denilen yerdir. Uşatan giderken. Cidde mikat içinde olduğu için de önce girmek gerekiyor. Nasıl giyer? Tabi önce temizi gerekiyor. İhramdan önce. Temizlik önce gerekiyor. E, Tırnaklara kesilir. E, gerek koltuk altı gibi ver, temizliğini yapar kişi. Yıkanır. Bunu tabii evinde yapar insan böyle. Sonra en iyisi hava alanında hava alanında zaten meşhur hava alanında meşhur var. Kişi orada ihramını giyer. İki ihramazını kılar. yet orada yapar. Uçağı ihramda giyer. Ama yetişemedi. Geç kaldı. Uçak İhram'ı giyebilir. Tabi namaz ortaya oturup yıkılabilir. Fakat havanla daha güzeldir. İhram ne anlama geliyor muhteremler? İhram kefen anlamına geliyor. Nasıl kefen dikişi yok kefenin. Dikişsiz bir insan bir ambalajlanıyor kefene kişiye. ölünce. İhram da o da dikişsiz oluyor böyle. Erkekte iki parça. Biri alt kısmına, he büyük ki havlu denir demek, ihram demektir. Biri al kısmına peşime olarak sarılır. Üst kısmına iki parçadır. Bunun beyaz olması sünnettir. Temiz olması da lazımdır. Bunun ihram kefen anlamına geliyor. Kefen ne zaman kefen giyilir? Ölünce. Demek ki bu da bir ölüm anlamına geliyor. Ölüm anlamına geliyor. Kişi maddi açıdan ölmüş hükmünde olmuş oluyor. Ölüm kabul Ölen kimse yıkanır. Bu da yıkanıyor. Ama kendi kendini yıkıyor tabi. O farklar bunda. Şimdi kendini yıkar burada. Ondan sonra üzerinde, erkeklerin üzerinde kilotren kalmaksızın üzerinde. Kimse kalmaksızın iki alıyor sıra doğru kişiye. Tabii havalandarına uşağa binerken bu arada hava soğuk olabilir. Arkasına kollarını giymemek şartıyla arkasına bir şey atabilir. Yani parüse, palto atabilir böyle. Ama bunu kollarına giymemesi gerekir. İhram giydikten sonra kişiyi ne yapar? İki lirka namaz kılar. İhram namazı deniyor buna. İki rekat namaz kalar. İbzi katında Fatiha'dan sonra Kafir Suresi. İkrimde ihrat okuması. Bu da sünnet. Kafir Suresinde <gülüyor> kul şirten korunduğunu beyan ediyor. La <gülüyor> abudu ma te'abudune Ey müşrikler! Sizin tanımına takılmam diye. İhlasa da Allah bir de diye burada önce nefi ispat yani kendi tevhidin başka bir anlamında uygulaması olmuş oluyor Kâhül Suresi Sûresi okur yerinden kalkmadan yerinden kalkmadan niyetini yapar niyet Allah'ın için ömrü yapmaya Allah'ın sen bunu bana kovalaştır bunu benden kabul ele niyetim Allah'ım ömrü yapmaya niyetim Allah'ım bunu bana kolaylaştır, benden kabul eyle diye. Tabu bir değişik vakit olduğu için de Allah'a ve kişi yardım ister orada. Sonra telbiye getirir. Telbiye getirir orada oturduğu yerde. Biliyorsunuz telbiye "Lebbeyk Allahümme Lebbeyk" diye getirilir. Bunu önce bu kişinin ezberlemesi gerekir. Erkeklerin sesli götürülmesi sünnette erkeklerden bağırarak getirir. Hanımların da yavaş dönemene gerekir. Onların da seslerim olduğu için. Lebbeyk, yani emrindeyim, buyur ya Rabbi anlamına geliyor. Bir de bu tesli anlamına geliyor. Tekrar tekrar Emrim Allah'ım. Telbiye getirir. Telbiye getirdikten sonra kişi muhlum olur. Eğer yani ihramı giymiş o zaman olmuş oluyor ve yasaklar başlıyor. Ondan sonra başlıyor. Yani bir kimse ihramı giymek de hemen başlamıyor. Kişi ihramı giyten sonra iki namazını kılar, niyet eder, telbie getirir, ondan sonra yasaklar başlamış oluyor. yine yasakları vardır. Ne bunlar? Önce, kilishiyanda eşi varsa eşinden çok sakınması gerekiyor ikisinin de. Yani kişi eşinin elini, kolunu tarke bile, böyle bir şey duyarsa, bu da zararlı bir şey bu. Buna sakınması gerekiyor. İramlıyken bedene bir şey koparamaz, yani koparamaz, tırnağı koparamaz, başına örtemezler, ayağına çorap giyemezler. Rüstü kapıları kapı giyemezler, üzerine giyemezler. Hatta, gerçi günümüzde yok ama, yani bir pire öldüremez kişi onda. Esinlik öldüremez. Onda Bir de Mekke'ye mükelemede, ağaç otlar koparılmaz. Hangi ağaçlar koparılmaz? Eğer ağaçlar otlar, kirlen biten ağaçlarsa, onlar koparılmaz. Ama dikilen bir sebze mesela. Bunlar koparılır bunlar. Serbest sonlar böyle. Eğer kişi önce Medine'ye münevvere gidecekse o zaman yolda Havanlı tabi İran'ı giymez. Medine'ye münevvereye kişi normal olarak oraya gider. Orada kaldığı kadar kalır. Medine'ye münevvere de. Yapar da ziyaretlerini. Okun inşallah. Baş zaman okun inşallah. Mekke'ye gideceği zaman Mekke'de mikat yeri vardır. Adı Zülhuleyfe denir. Halk günümüzde oraya biri Ali diyorlar. Biri Ali. Bir kuyu anlamına geliyor. Oraya kuyu varmış Ali'nin kuyu sarmış orada ondan kalmış. Adı Ali'ymiş kuyu sahibinin de onun adı kalmış. Biri Ali diye kalmış. Aşağı yukarı 2 km bu. Bediye Münevvere'ye. Orsın bir katyari. Peygamber Ali orada ihram giyelim diye fazilet Orada giymek sünnettir. Yani kişi önceden Medine'de gi giyebilir, otelde kişi giyebilir ihramını. Fakat yırmak için orada giymesi daha aptal, faziletir böyle. Bir yerinde. oraya gidince orada tabii müsaade rol da, bayanlar falan da var orada, hepsi var orada. Kişi hemen bir gusye eder orada. Tabi temizlerine temizlik gerekirse onu yapar. Sonra hatta hanım var, ihram giyici zaman hanımlar adetli bile olsa ikramlarıyla sünnet veriyor hanımlarına. O ihramın sünneti çünkü bu böylece. Evet Namaz kılamaz, namaz kılamaz, tavaf edemez ama kadın adetli bile olsa gusur etmezse sünnet veriyor kadına da. Ve ihram giyince koku sürünebilir. Evet. Niyetlenince ama. İhram ile böyle. Ondan sonra koku tabii süremez bundan tabii. Kişi ihram giydi mi, telbe getirdi mi, buna muhrim deniyor. Yani ihramlanmış anlamına geliyor. İstifar olarak. Buna bu kişiye muhrim deniyor. İhramlı kişinin, ihramlıyken iken çok edepli olması gerekiyor. Ahlaka iyi olması gerekiyor. Kızıma yok o zaman Daralmak yok böylece. Kavga yok. Taşmak yok. Vela buyuruyor. Fela refese Vela füsuka Vela cidale fil hac Füsuk Günah anlamına geliyor. Her herif günahdan sakınmak gerekiyor. Şimdi günümüzde ki muhteremler Bazı kadınlar Oraya gidince sanki orada haram bir kalkmış gibi burada yapmıyor. Orada yapıyor kadınlar böyle. Ekranı arasında sıkıştırıyor, dallar, şunları yapar, bunları yaparlar. Mevlam buraya Fela refesle. Fela füsuka. Refes, yani, yani kadınla ilgili sakınmak. Kadından sakınmak. Yani her cinsiyden sakınmak. Füsuka da günahlardan sakınmak. Vela cidale Mücadele, tartışma. Kavya yok burada böyle Neden? İrem insan. İram öldü. Ölü kızarmış ya. Muhteremler. Böyle bir şey karışmaz artık bu şüphede. Kişi ölmüş artık orada oldu. Ölü hükmünde. Kişi ne yapacak burada? Çok sabır gerekiyor. Ayağından bastılar. Biri bir ters bir şey mi yaptı? Efendim işte bir şey Bir şey mi konuştu? Bunu hepsini sineği çekmeye gerekiyor. Orada bol bol sabır gerekiyor. Eğer kişi sabretmezse hemen ona kızar buna kızarsa ne olur muhteremler? Sevabın 90 noksanlaşı gider. 90-90 sevabı. sevabı böylece. Mesela bir kişi köyden pazarına şehre yağ almaya gelir. Bir büyük teneke yağ alır. Koyar bunun traktörüne. Her ne bir çiğ bir şey vardır tenekiyi deler. Ufak da bir eşte böyle, böyle damla damla damla damla hop yo hop köye gidip bakar ki ya az yağ kamburiter böyle. Demek siyah da bunun gibi böyle siyah bunun gibi demek ki her türlü cinste de kaşılma gerekiyor ve günahtan kaşıma gerekiyor her türlü kavgülte de kaşma gerekiyor orada. Mekke'ye mükerremeye gelince Mekke'ye mükerreme dünyanın merkezi orası muhteremler. Dünya kızın gaz halindeyken önce Kabe'nin bulunduğu yer topraklarına dönüştü. İlk olarak vereceğim. Yine evvele beytin Mevla buyuruyor. evvela beytim ilk muhabbet olan yer orası oluştu böylece. Bu Kabe'nin altı da yedi katıların altına kadar kıble hükmünde. Yani dünyanın merkezine kadar. Şimdi mesela Kabe'nin bulunduğu yerden bir demir çubu batırılsa, karşına çıkarılsa, öbür tarafı kıble değil muhtemelen. Işte. Gerçi orada demir çubu gitmedi öbür tarafa. Erir çünkü. Demir kapına geçti mi suyup erir böyle. onu. Üstten de yedi kat göklere kadar üzerine gene kıbredir. Bunun için tavaf ederken mesela günümüzde üst katta tav tavaf ediliyor. Kâbe'de yüksek. önlü, önlü Kâbe'yi görmüyor. Ama hükmü Kâbe hükmünde olduğu için tavafı geç olmuştur, geçerli gene. Bir kimse gerek hac için, ömre için, hatta bir insan ticaret için ya bir insan başka bir amaçla mesela akrabası olsa da hastası olsa, ölüm olsa oradan Mekke'de bir kimse hac ömürünün dışında başka bir amaç Mekke'ye gitmeye kalkırsa bile İran girmesi şarttır, haramdır olarak İran girmesi yaparlar. Mesela bir siyasi diyelim ki adamı belki gidecek inancı olmasa bile ne yapacak İran girmesi şarttır. İran gelecek. Yalnız bir kimse eğer Mikat'ın öbür tarafında ise onlar İran'ı geleyecek büyük dahil olduğu için oldu işte, onlar gidebiliyorlar. Mikat belli yerler vardır. Yemen'de, Irat'tan Şam'la gelen kızlar, beş de mikatleri vardır. Mikatla Mekken'in haram büyük arasına hil deniyor, hil deniyor öyle. Hil deniyor. Orada oturanlar Mekke-i keremeye ilahsız gelebilirler bunlar. Mekkin özelliği orada Beytullah olması. Beyt, ev demektir. Bu anlam olarak Allah'ın evi anlamına geleceği şalıyor. Bu mecaz anlamına tabi bu. Nasıl mesela adı Abdullah insan, Abdullah ne demektir? Allah'ın kul demektir. Mesela camilerde camilerde Allah'ın evleri denir. Camilerde böyle. Bu meclis olarak izase-i deniyor buna. Şeref binaen böyle bunlara böyle şey. Yani Kabe o kadar kutsal bir yer ki oraya Mevlam Beytullah buyurmuş. Beytullah. Allah evana buyurmuş böyle şey kabe Muazzam'a dünya yaratılırken de vardı muhteremler. kabe muazzam evet. bulunduğu yer. Yani Gazalem'den dönüşümde orada Kabe'nin bulunduğu yerde bir bina vardı. Bugün Kabe'dir tabi öylece. O bina incidendi. İncilendi. Tek bir parça incildi. Doğu batikten kapısı vardı. Onun içi boşluktu böyle. İncilendi. Biliyorsunuz bunu tavaf ediyorlardı. Yerdeki melekler gidiyorlardı. orada. Sonra cinler yaratıldı. Onlar bunu tavaf etti Müslümanları. Adem Aleyhisselam diye inince onunı tavaf etti müteemmidler. İnciden onu. Sonra Nuh tufanında o bina göğe kaldırıldı. Beytül Ma'bur dendi ona. Gökyüzünde şimdi şu anda hala Beyt orada. Beytül Ma'bur deniyor. Göğe kaldırıldı Yalnız onda bir cennette bir taş vardı. Cennetten taş vardı. Adı Hacerül Esved. Esved Aslında Hacer Ebyad'dı bunun adı. Hacı Ebyad. Yani beyaz taş. Hacer taş demektir arkadaşlar. Taş. Ebyad beyaz demektir. Esved de kara demektir. Bu yakut. Cennet yakutundan Yakut'u taştır aslında. Cennete tabiri taş yok cennette böyle. Yahu inci zümrüt var cennette. Bu da cennetten getiren bir taştı. Beyazdı da. Ay gibi bir parlardı. Tabi zamanla cahile dönemindeki müşriklerin temasıyla beraber bu karardı bu karışa. Gerçi kapalı gelen değil böyle. Yani ka açık kahve engimsi ve bunun özel bir kokusu var. Özel kokusu var. Buna bir koku sürülmedi halde koku devam eder. Bu bu taş göğe kaldırılmadı. Cebeluk Kubeş Kubeş Dağı var Kabe'nin doğusunda oraya <gülüyor> teslim edili bu bırakıldı oraya mesela. Sonra tabii Hadıb Ramalesam vaktinde zamanında ağır zaman peygamberi taşıyınca tabii Kabe gerektiğini Müslümanlara verdi emin mevzatı İbrahim Aleyhisselam'a o Mekke'ye mükerremeye geldi. Oğlu İsmail Aleyhisselam beraber onlar Kabe yaptılar. <gülüyor> Aynı temel üzerine yeşil bir taşmışının alt altı temeli. Düz tek başlık var. Yeşil taşmışın altı. Onun üzerine Adı İbrahim Aleyhisselam Kabe yapmaya başladı. İsmail Aleyhisselam genç, eli kanlı. O çamur karıyor ve taş yaşıyor meleceği. Ama her taşı algıyamadı demek. Yedi dağdan. Yani dağlara gidiyor. Her dağ yalvarıyor. Da peygamber mi konuşma konuşuyorlar böyle. Konuşmada ses şart değil ama bak. Ses şart değil konuşmada. Mesela karınca da konuşuyor karınca. Anten ve karıncaları Beş kilometre sesi gider karıncanın. 5 kilometre konuştu karıncalar anteniyle böyle. Ama seçtiği yok böyle. Onu almıyor muhtemelen. Anlayamayız tabi bunları. Her da yalvarıyor. İsmail Allah aşkına benden al. Ben Kabe'ye taş olayım. Ben Kabe'ye bir taş olayım. Yalvarıyorlar. Bazı taşa da kopuyor dağdan yolunu aşağı. Ama İsmail Aleyhisselam bir peygamber gözüyle bakıyor onlara tabi ama. Malum gibi bakıyor. Hangisi o Kabe'ye layıksa onları alıp babasına getiriyor taşları. İbrahim Aleyhisselam onları örüyor. Arasına çamur koyuyor. Sana yani Yardım ediyor onlara. Erken duvar yükseldi. Hatice İbrahim Aleyhisselam'ın boyu yetmedi şimdi. Dedi ki İsmail onlara güzel bir taş getir de, düzgün bir taş getir de onun üzerine basayım. O zaman Mekke mükerreme tabi ağaç yok, keresi yok, kalası yok. Yani iskili yapacak bir şey böyle. İsmail Aleyhisselam sizin gittiği bir taş baktı ve Cumhuriyet'in mi taşı beğendi. Adı onun mekai İbrahim oldu işte. Kabe'de oldu. Hala muhterem baktı. Hala böyle. Yani Kabe muazzam muhteremler her şeyle duaları duruyor belli. Her şey doğal var böyle. Bir taş buldu. Onu getirdi, babası onu beğendi. Üzene bastı. Nasıl üzene bastı üzerine? Zoram çıktı. Tamamdır. Asansör gibi. Değilirler. Taş alçaldı. Yuvan sen bindi, ne yükseldi böyle şeylere. Tabii belli bir taş, Masaya bir taş bu şekilde. Hatta bundan küçük bir taş. Ç şey çapı yani. Şimdi tabii o duvarı ördü orasını böyle bir sağa gidecek, kayacak. İnip bir çe çekemiyor taşı? Yok. Taş, kine gidiyor mu? Taş. Kime? İki peygamber ama, iki peygamber. Onlara göre, bu mucize çok basılır onlara göre. Onlara çok bas mucize. Böylece. Taş kendi ördüğü şey taş böyle sağa, sağa, sağa kayıyor. Böylece. Taş böyle dönüyor. Yükseliyor. Taş yükseliyor. Mu? Taş yükseliyor. Böyle. çam olacak. Alçalıyor, taş çamur alıyor. Bakalım İbrahim. Şu an biliyorsunuz, Mekke'de Kabe'nin kapısı önünde, muhafaza içerisinde. Hatta Mevlam buyurdu ki, taşa, ya Hacer, İbrahim'ime yumuşak ol, yumuşak ol, onu üzme. Taş sünger gibi oldu. İbrahim'in ayakları hafif batar gibi oldu, yumuşak böyle, pamuk gibi, sünger gibi oldu böylece. Hayekizir hala var taşta. İbem Aşkı'da. Taşta hale üzere var. Bakan İbrahim. Tabi Kabe bitti muhteremler. Dört duvar olarak. Başakir'e 11 bir küsür metre yüksekliğinde yapıldı Kabe Muazzama. Bitti. İlk tavafı iki peygamber yaptı. İlk tavafı iki peygamber. Tafetler bunlar Kabe'ye muazzamayı. Hadi İbrahim Aleyhisselam şimdi bir tabaf bitti. Tabafı namazını kıldı. Zeynep suyunu içti. Çekilir kenara bakıyor şimdi. Kabe'ye bakıyor. Tabi o Kabe'yi bizim gibi görmüyor muhteremler. Başka görüyor böyle şey. Bir muhterem zattan yönde muhteremler Şam'da iken, kendisi 40 adammış kendisi. Keramet kişi sahibi. Ondan dinledim. Kendi ağzından dedi muhtemelen. Hani şunu söyledi böyle şey. Kabe'ye hep nur damlıyor göklerinde. Ağaçtan be. Nur böyle böyle. Devam nur damlıyor böyle. Durur devamlı damlıyor böyle. yapıyor. Böyle. Yani o Beytullah evrende en kutsal yer muhtemelen. En kutsal yer evrende. O Beytullah Kabe'ye muazzama böyle. İşte dersin başlarına söyledim. Önceden kinleri hazırlaması gerekiyor manevi olarak böyle. Yani o onun maddesi değil. Maddi ötesi bir alem orada böylece. İbrahim Aleyhisselam baktı şöylece. Allah Allah, etabı çöl. Orada bir küçük kabile vardı, Jürüm kabilesi vardı ama küçük bir kabile, aşiret. Düşün İbrahim Aleyhisselam Buraya kim gelir ki acaba dünyadan mamur yerlerden, meshur yerlerden kim buraya gelir ki? aşağı bu çölleri buraya bunu tavafa? İçine bir hüzün geldi, ümürsü içine geldi. Yani kimse buraya gelemez ki. Bu zanna katlanmaz. Belen yani burada İbrahim sen insana çağır. Ona sen çağır, ona buraya gelirler. Ya Rabbi, nasıl yemişisi duyarlar? Sen davet et, ben seni duyururum onlara. Hadi İbrahim Aleyhisselam iki rivayetler. Biri makam İbrahim olan taşa bindi, zene çıktı Muhteremde. Taş güzel dama, Ya hem orada <gülüyor> dağ var, kubbez dâd eder çıktı, biri. <gülüyor> Ey ruhlar, ruhları çağrılmalıdı. Ey ruhlar, ben buraya beatişleri yaptım, gelin bunu hac edin, burada bunu. buna. O zaman buna cevap verdi ruhlar. Cevap verdiler. Ne dediler? Lebbeyk. Bazıları bir defa. Lebbeyk-i İbrahim. Lebbeyk, Lebbeyk. 2, 3, 5, 10 sene. Mesela İmam Azam 55 defa Lebbeyk demiş. 55 Kim o zaman kaç defa Lebbeyk demişse okul oraya gidecek oraya. Der. İsa fakir, sen zengin olsun. Ne olsa olsun Vay gidecek muhteremler. Azim Imam Azam ilk olarak 15 lere gitti, 75 lere kadar her yıl gitti, 55 defa gitti, 55 defa gitti muhteremler. Şimdi kişi İranlı kişinin habar Mekke'ye giderken yolda her namazdan sonra hep telbie getirir. Lebeg Allah'ın Lebeg diye ya onu telbie getirir. Mekke'ye girince mümkünse otel'e gidince bir duş alsa. Orada kolay. adam oranın suyu doğal olarak su, su, su, sıcak böyle. En güzel bir duş alsa oradan. O şey girse tavafı daha damak, daha sıhhat küsü abdestiyle. Kabe'yi gördüğü anda telbiyi kesecek kişi. Keser telbiyi. Oraya meşlid-i haram deniyor. Etrafı duvar çevirili. Biliyorsunuz. Bu aslında etrafın duvar yoktuğunun etrafında. Peygamber zamanında muhteremler. Kabe var tabi. Kabe vardı. Kabe etrafı açık bir alan vardı biraz. Ufak, ufak evler var etrafında. İnsan evleri vardı böyle. Biraz karışıktı. Hazreti Ömer zamanında İstanbul'un tutuları genişleyince Müslümanlar çoğalınca Haci gelen fazlalaşınca Orası dar gelmeye başladı. Et, evler var. 5metre belirli değil. Bir doğal etrafında. Has emir verdi. Gerekli evlerde istinak edildi. Demek ki İstanbul'da bu var cami için. istinak edildi etrafı. Parasını falan sıra verdi. O evlerden yıkıldı. et tam doğal örüldü. Aşağı bir metre boyunda bu örüldü. Meclis'in yeri belirli oldu. Tabi sonra zamanla bu değişe değişe bugün günde aldı. Kişi Kabe'yi gördüğü anda tedbiyeyi keser, Kabe'ye bakar. Hele ilk gidenler için bu daha duygusal olma muhtemelenler. Daha duygusal ilk gidenler için. Kabe'yi gördüğü anda tekbir alır, tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah'ın emin ses Allah'ın der. Elini aşağı dua eder. Dua. O an dua makbul. duan makbul. İlk Kabe'yi görendeki dua makbul böyle. Tabi herkese geçerli bu. Herkese geçerlidir. İlk kabe gördüğü anda yani tebbi getirir. Elini aşağı Kabe'ye bakarak ama. Kabe'ye bakarak böyle Kabe'ye bakarak bakarak bakarak dua edin Mevlamız'da. Bir şey ne doğuyorsa yani özellikle duaya gerek yok mu muhtemelenler. Bazılar kafile gidince işte biri okuyor da kimi duyuyor, duymuyor, anlıyor, anlamıyor. amin amin bağırıyorlar. Bu onlar muhteremler. Herkes içinden böyle samimiyetiyle haşa Allah taraf kulundan güzel sözcük beklemiyor. Eğer insan mahkeme avukat tutuyor. Avukatın sözük daha kıymetli mahkemede. Kanunları dahi bildiği için. Ama Allah'a katma böyle değil muhteremler. Allah'ın işte, kulundan İlaz, samimiyet böyle. Herkese, herkese herkes, herkes işlerinden doğuyorsa zarar yok ve kelimin yarım olsun. Böyle, fark etmez böyle. Allah'tan ister böyle. Sağlık ister, sıfat ister. Din, iman, her şey ister Allah'tan böyle. Dua eder. Ondan sonra Kabe'ye doğru gelir şimdi. Kabe'nin dört köşesi var. Bunlara rükunlar deniyor bunlara. Rükunlar. Köyüksüne. En kıvaz üstünü hacet rükünü, hacet Taş'ın bulunduğu rükün en üst Orada hacet taşı var. Onun için hacı oradan başlar. En efter rükün köşe olursı işte. Doğuya bakar böyle. Doğuya bakar. Hindistan'a bakıyor orası böyle. Hintler, çok onlar iftar iftar Hintler, Hintler Hindistanlılar ona baktığı için işte Hacir Esmet, Hacir Esmet yanına gelir. Yine bir çizgi var. Orada böyle. Çizgi vardı böyle. Çizgiden böyle sola geçer kişi böyle. Hacir Esmet'in tam geçmesi için tavıfta böyle. Sonuna geçer. Çizginin sonuna geçer kişi yüzünden Hacir yüzünü döner. Yüzünden döner. Niye dedim Ya Rabbi der? Ömrü için, ömrü tavafı yapmaya der böyle. Tabii günümüzde mübarek taş yaklaşmak güç. Bu işte kimseyin kalbini kırmadan, incitmeden, kimseyi omuzuyla mamuzuyla böyle gidip kalkmadan ne yapar? Eğer ki Mevla dilerse böyle ona bir yol açar. Açlar. Mevla bir yol açar kendisine böyle. Anlamadan böyle yani bir kendisi bir yol açar. Gelebilirse yavaşça girer böyle. Ama kul hakkına girmemek şartıya bakmıyor. Yani. Herhalde. Çünkü bir insan Allah'a kul hakkına girerse şehit bir olsa fayda yok. Onu ödemesi şart verici. Hele Kabe muazzamada kul hakkı çok büyük günah hakkı, Kabe muazzamada. Bunun için kimseye böyle bir zarar vermeden itmeden kalkmadan, kimseye sıkıştırmadan Allah yolu aşarsa yaklaşır. Başını sokar öper. Onu öpmek sünnettir. Tekrar öptü o taşım vardır. Öptü taşı böylece. Etrafında gümüş muhafaza vardır. Tam insan başta girecek şekilde, tam köşesinde. Açık insan boyunda başta örsaklar öper. Tabii fazla kalmaz orada. Çünkü başkın hakkı var o böyle. On düşünüyorum. Fazla kalmadır orada. Eğer öpemediği mesela tam sokulamadı elin dokunuruz, elin dokundurur. İstilam denir buna böyle. Elin dokundurur, elini ağzı elini öper. Başta öpemediği bunu imkan bulamalı. Karşıdan iki elini kaldırır. İki avucu gösterir, amacı nedir gösterir. Bunu görmesi lazım mu Neden orada çekim yapılıyor? Çekim. Çekim yaponda hmm. Kim onun geçiyorsa kim tahfedirse hepsi çekim yapılıyor orada böyle böyle. Manevi çekim böyle. Mahşer'de hep çekim meydana vereceğim adam. Onun için karşısına geçer, iki avucunu tam ona gösterir böyle. Bismillahi Allahü Ekber. İmanı bize bir, bir şey vardır. Bu kadar yeter böylece. Bismillahi Allahü Ekber. Üst sıraların de daha değil. Bismillahi Allahü Ekber der. İki aygırınızın üstüne mi sermelersin? sonra ömr tavafına başlar. Sağdan başlar. Hikayenin sonuna giriyor. Erkekler tavafe gireceği zamanlar girecek zaman ne yapar? İhram sağ omuzu alttan alır. koltan alır İhram bunu. Soğ omuzu atar. Sağ omuzu açık alacak erkeklerin böyle. Zaten kadın insan gibi kadınlar. Onların ki normal giyimleridir. Onlara bir şey gerekmiyor. Demek ki ilk tavafa girerken ilk tavafa, ilk tavafa girerken bu. ilk tane yanı satıyor bu. Erkekler İhram havlusunu sağ kolu alttan alır. Soğ omuzu atar. Sağ omuzu Açlı olacak. Gereken ve yine erkekler kanlı değil. Erkekler bir şavtını bir daha dosmayıp şavt ediyor. Bir şavtında remel yapar. Remel hareket yapar biraz böyle. Tabi koşamaz, faz yapamaz böylece. İca durduğu yere izliyanda durduğu yere olsun böyle durmaz böyle. Dediğim asker yere sahiden bir şey var yerin sahiden böylece Adını ısır atar şavda harici gül yapar böylece. Boşu bulsana, kızı biraz gider böyle. 3 altında 3 hafta bitti mi, İran'ı normal umutu örter. Ondan, ondan sonra, normal yürür umutu Kadınlar için koşmuyor kadınlar için böyle. Ondan normal olarak yürürler bunlarda. Neden böyle yapılıyor? Hikmeti var tabi. Peygamber Aleyhisselam adetleri Hicret'in 6. yılında Hendek Savaşı'ndan bir yıl sonra Zilkada ayında Ömrü yapmaya Kabe gittiler. 1500 tane en sesin sahabe. Yani diğerlerine göre intihar onlar için bu. Ve gitmek o dönemde. Hudibye'ye gelince ve bunlara izin vermediler Kabe'ye girmelerine. Tabi hep bu Allah var bunların nısırları var bunların da. Orada anlaşma yapıldı. Hetsizlik gittiler. Üç gün kaldı peygamber orada. Üç gün kaldı böyle. Ertesi gittiler. Mekke'ler şöyle diyormuşlar. Mekke'liler Medine'deki Müslümanlar için Medine havası iyi hava değil dediler onlara göre. Medine'deki Müslümanlar zayıfladı. Hastalıklı onlar. Ağır insanlar bunlar bu şekilde. Yani Müslümanlar böyle küçümsediler Mekke'liler. Peygamber bunu duyduğu için buyduk eshabına. hesabın kendi yapmak şartıyla, benim kendi yapmak üzere, hepsi sağımızı açtılar böylece. Niye böyle yaptılar? Müşrikler etrafa bakıyor bunlara, müşrikler. Ona şekille dışarıya öyle anlaşma yapılmıştı. Müşrikler buna bunlara bakıyorlar böylece. Bakıyorlar müşrikler, Allah Allah, bunlar omuzları, sağ omuzları güçlü, kuvvetli. Bir de duruyor duramıyor bunlar. Hareket ediyor bunlar müşrik böyle böylece. duramıyor bunlar böylece. Ama Müslümanlar bunlara böyle. Demek ki İslam düşmanlara karşı böyle bir gösteriş yapmak da gerekiyor. Bu da sünnet yani benim. Hmm. Düşmanlara karşı böyle yapma gerekiyor. <Gülüyor> Peygamber ben 3 gün kaldım belki mükerremide ama bir öm yaptı. Çıkıp gitmedi, başlı yapmadı, baş sahip yapmadılar başka Bir, şey bir tek ömrü yaptılar bunlar orada. Sonra müzelerimler. Dört şavtını yapmak farz. Üçü de vacip olmuş oluyor. Bir defa döndü mü? Aynı yere geldi mi? Dört rüktü var vakfın demiştik. Bir hacı esnedim bunun rükün. Hemen önü oraya verince soldaki rükü yaman diyor. Yemine bakan rükün. Bir de ön tarafta iki tane rükün var. Rağa bakıyor, bir Şama bakıyor. Rükü Şam, rükü Raq bunlar da böylece. Şey. Yalnız Hazreti ve Esvet öpülür, istirham edilir, ona sebep yapılır böyle. Bir de rüktü yamaniye de istirham edilir. Yani eline sürülür. Öpülmez ama rüktüye malumatlar. Öpülmez ama bir şey yapılmaz iki rüküne. Hikmetin hemen bunu tabi. Bu iki rükün Hazreti İbrahim Meraşı temel üzerine üzere kurulmuş, yapılmış, hani bunlar böyle, Aynı yerinde bunlar böyle, hem üzerine böylece. Esveden bir iki özelliği var. Ceyhan taş olması. Onun için oradan tava başlıyor. O taş martaş öpülüyor. İslam ediyor. El sürüyor böyle şey. bir özelliği var. Hadi İbrahim'in temel üzerinde aynı yerde. Hiç yer değişmedi buna böyle şey. gelince onların yeri değişti muhtemelen de. bunlar böyle. Onun için ön tarafında hilal şeklinde bir çıkıntı vardır. Duvarla çevrilmiş. tava oradan yapıldı. Şimdi i̇şte yapılıyor böyle şey. Yapılır. Cahiliye döneminde yani Teyir Aleyhisselam Hazretleri 35 yaşlarında iken Aleyhisselam Hazretleri, Kabe çok harap oldu. Tabi harççı o zamanlar çamur sıvası taş sıvası içerisinde. Bu Allah'ın hikmeti tabi Mevlamız'ın böyle dilemesi. Çok yağmur yağdı. Çok sel geldi. Şükür orası çok sel geldi oraya. Harçlar tam böyle eridi. Duvarlar bayaç çöktü köktü. Toplananlar odan bekleye ileri gelenleri bunu tamir etmeye karar verdiler. Bunu tamir yapalım dediler. Betiş Şerife. Baklar ki olmuyor tamirle ama. Yani kökten artık bunun temelden başlaması gerekiyor. Her tarafı ermiş yapmış taşları doz çözdürüyorlar. Bu da yıkıp yeni yapmaya karar verdiler bunları şimdi Kabeye Ersin'e geldiler. O zaman Mekke'de 4 kabile vardı. Her kabileye bir kış duvar verildi. 4 duvar Kabe biliyorsunuz. Her kabile bir duvar verildi. Yıkacaklarını yapacaklar böylece. Şimdi geldiler. Önce yıkması yıkılması gerekiyor. Kasvet ellerinde işte künküler neyse o ki ellerinde alet ellerinde Kabe geldiler ama korkulara Kabe vurmaya, kırmaya. Çünkü Yunanlıların Ebre ordusu orada helak oldu ya bilmiyorsunuz ne böylece. Onun kutsalını biliyorlar, kutsal bir kabe'nin hiç biri böyle cüret yok böyle korkuyorlar çatırımlar denk kabe iş şey yapmaya. Kimi bundan cüret ya Korkmayın diyor bazıları hasta yaşlar bak korkmayın be. Siz amacınız kabe yıkma değil, bu etme bunu. Allah bundan daha memnun olur, razı olur, o korkuyorlar bunlar. O gün bir şey yapamadılar, dağıllılar. Ersaba geldiler, yani korku devam ediyor. Dediler ki işlerinde birine bir mugire denen kişi o en yaşım işlerinde. Dediler ki ya Velid senin yaşını yaşamışsın artık, artık artık ömrün sonundasın nasıl olsa ilk kazımayı sen bakalım. İlk kazımayı sen bakalım. Eğer sana bir şey olmazsa biz bize bunu vururuz bir şekilde. Bu da bu sefer, herkese bunun üzerine varınca bunda onuruna gidiremedi bunu, yapamam diyemedi. Aldı delik kazmaya yavaş yavaş, geliyor ama titriyor ama. Titriyitirmeye geldi böylece. Buraya vur derken, bir kazma vurdu, geri çekilden böyle. Baktı böylece, bir şey olmadı. Biraz sonra bir iki kazma daha fiyan vurdu, üç beş kazma vurup bıraktı ama artık. yoruldu ama. Bitti yani, tükenin tamamen kendisi. Şimdi baktı bana, bir şey olmadı. Olmadı ama dediler, bu akşam bekleyelim bakalım dediler. Eğer bugün bir şey olmasa yarın biz katarız ederler. Yıkarız ederiz bu sefer. Ersin'in geldiğinde baklar ki bir şey olmamış bir mükireye. Yıktılar muhtemelen böyle. Yıktılar. Yalnız o dönemde çok kıtlık, fakirlik olduğu için Mekke'nin mükerremede enstremini yapamadılar böyle. İlk iki köşesi aynı yerinde yapıldı, başlandı. başlandı. Arkadaşlar kısalttılar bunlara böylece. Kısalt arasını. Kısal işte o hatim dönüyor, oraya bir dua çekildi buraya böyle. Çekildi. Hatta sıra Hz. Esved'e geldi şimdi. Hz. Esved'in koruması sıra geldi. Sıra geldi ama işte dört kabile her biri diyorlar ki bizim halkımız diyorlar. Bunu yerine koymak Hz. Esved'e. İşte bizim kabilemiz, kimlikle kabilemiz daha kalabalık, kimlikle kabilemiz daha asaletli, şu şu her övüyor. Her kabile bunu biz koyacağız diyorlar. Ben. Hz. Esved'e. Düğün önüneştir. Kaldı. İnşallah durdum Bu derken tartışma başladı. Tartışma derken ağız kagosu kılıçlar davranında bunlar. Yürnü Burcu Atabı'nın Araya girdiği birkaç kişi derler ki durun bakalım, durun bakalım. Bak. Zaten Mekke'de Mekke'ye mükreme'de. Eğer birbirine savaşırsak düşmanlara bu yara bu. Peki ne yapalım? Bunu, Kim konuştu bunu? Kimse olmuyor ama. Karar verdi bu sefer Dediler ki, bekleyelim bakalım derler böyle. İlk olarak buraya kim girerse şu kapıdan, baba şey birkaç, ilk buraya kim girirse ona koyduram onu. Kabul mü tamam mı, tamam. Kabul mü kabul. İttifakla. Şimdi bekliyorlar, oturup da bekliyorlar. Şimdi böyle bakalım derken, kim geldi? Peygamber muhtemelen. Daha Peygamber değilim böyle. Hazreti Muhammed'e Emin. Sağolun Selam, baktılar gelince, hepsine kabul ediyor böyle. E, bu dedi Muhammed Emin bu dedi. ona koyduram bakalım. Dedik ya Muhammed eli bir aslinda. böyle böyle. Bu taşı kim koysun mu bu şekilde şimdi. Hakem hoca. Devam bızik alsam azetleri bir bez getirir bir bezinden getirir bakalım. Getirirler koydular böyle. Devam iki el aldı acet söyledi bezinden o koydu. Dedi ki her kabileden bir genç gelsin bakalım dört yaşından tutar böylece kaldırırlar mı senin o böylece tam bir tane gelince devam eli aldı yana koydu. Hepsi buna memnun oldu bundan böyle. Kavile dönüş oldu. İşte kabe muazzam muhteremler mükerremler Mevlamızın kabe Kâbe'ye muazzam bu şekilde tap edilecek ömrede şimdi. Yeni tavaf bitince arkadan namaz kılmak gerekiyor böyle. Kişi en son yine hacrı esvedin bulunduğu köşeden tadbîden çıkamadan İslam'da böyle yavaş ya böyle sağa kaça kaçak kaça kaçak, böyle yavaş ya böyle kimse rahatlıkla çıkar oradan. rekat tavafın namazı kılınır. İki rekat tavafın namazı kılınır. Eğer mevkul vakit ise bunu erteler. Mesela akşam ünlü tavafını bitirdi. Ona namaz kılma mevkulur. Hanefi'de, Şabi'de kılınır her zaman kılınır. Hanef mevkuludur. Akşam olsa bunu kılar? Normal zamanda hemen tavafını kılar. İki rekat namazını. namazını. Mümkün olduğu kadar Makar-ı İbrahim Oraya doğru böyle. Arkas hemen kılamaz insanlar geride onun arkasında namazını kılar. İki namaz tavaf namazını. Sonra Zemzem suyu içmede sünnet-i Ayakta Kabe'ye bakarak. İlk işi hemen yere oturış böyle. İlk işi orada ilk iş işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri Hazreti abdül Abbas ona Zemzem suyunu verdi. Kendisine. Bir ayakta içti bir hükümet, bakar içti. Ve bu zemlin suyunun çok içmeye gerekiyor muhtemelen. De. Çok içmeye gerekiyor bunun muhtemelen. Yani insan işi damarları tamam dolması gerekiyor. Kendini suyunu. Ve bu niyete bağlıdır. Limar şürübe leh buyuruyor. Limar şürübe leh. Kişinin niyeti neyse ona şifa oluyor muhtemelen. Açsa açsa gidiyor. Kansere kansere geçiyor muhtemelen. De. Çekerse şeker düşer. Tansansiyon düşer. Niyeti sahih olsun. inansın, Allah'a teslim olsun. Kişi bu ne isim onu? Kişi şifadır mutlaka. Şifadır. Peki nedir bu zeydvan suyu acaba? Nedir bu? Dünyada eşi olmayan bir su. Hatta hatta muhteremler belki de cennetteki sudan daha efte alakadığında. Bakın belki diyorum. Neden diyorum bunu? Çünkü Peygamber Aleyhisselam da diri miracı varacağı gece, gece, Cevreshan geldi, Tevheim mübarek göstergesine yardı, kalbini zemin suyu yıkadı bak Tevhidler. Leyen, leyen cehenneme getirildi leyen bir kap, cehenneme bak. Cehennem suyu getirmedi Cevreshan, getirirdi odan, odan su getirirdi, ama ona getirmedi öyle mi lan bu? Peygamberimizin kalbini çıkardı. Kalb o siyah kanı çünkü oradan şeyden hazırladık insandan. O siyah kanı zemzem suyla yıkadı. Buna bir değil ki eğer zemmenin daha üstüne solsaydı olsaydı şu evrende, alemde onu yıkadı. Zemzem bir kuyu. yüz Hazreti Hacer validemiz. İsmail Aleyhisselam'ın annesi Hacer validemiz. ...onu dahil bu konular geçti. Kız isteyeyim bunu inşallah. Hadi İbrahim Aleyhisselam... ...bunu da oraya bıraktı, Kabe'nin yeri bıraktı. Ne Kabe var... ...ne zemzem var... ...ne insan ne kuş var bu arada. Kardeşim. Yanına birer kap hurmanlı... ...su bıraktı İbrahim Aleyhisselam. Hadi Hacer Valdemiz ...çocuğu emzikti. O bir şey yemiyor. Hacer Valdemiz ...suyu böyle ağzına hem ...yutmuyor suyu böyle. Ağzına su alıyor suyu ağzına yavaş yavaş yavaş yavaş o suyu ağzına ıslatın gidiyor böyle şey Bitmesin diye. Ağza bir hurma alıyor. Ağza hurma duruyor ağzında. Eme eme. Hatay çiğnemi bırsakız gibi bile bunu. Şobi peşinden böyle. Saatlerce duruyor ağzından duruyor ama saate yetişiyor ağzına emeyle. Eme. Tükenmeyip bitmesin diye. Ama tükendi ama. Tüken bitin o da. Suyu bitti, hurma da bitti. Sütü kesildi, sütü kesildi. Sütü kesildi. Çocuk ağlıyor. Çocuk ağlıyor. Süt çocuk. Süt tamamen kuru ömeleri, Hiç süt gelmiyor. Damla süt gelmiyor. Çocuk ağlıyor. Çocuk artık ölecek. Açlıktan artık Kendisi susuz aç tabii kendisi de. Ya Rabbi ne yapayım ne yapayım ya Rabbi. Çaresiz. Düşün bir genç kadın tek başına çölde kâbe yok zamanında. Tek başına çölde bir kadıncağız. Çocuk ağlıyor. Ana yüreği yanıyor. Etmen bakına bakındığı Bir kuş sesi bile hiç yok. Canlı bir yok böyle. Şöyle bakındı. Sabah tepesi. 70 metrelik Tan Kabe'ye misafesi. Doğu tarafı 70 metredir. Bir tepe. Sabah tepesi. İlk olarak o tepeye çıkan bakayım dedi böyle etrafına. Tepeye çıktı. Bakına bakındı. Hiç ümit yok böyle. Yani su değil, ümit yok böyle. Şöyle karşıya baktı. 330 metre misafede. Derve tepesi. Oraya baktı. Ona doğru gitmeye başladı. O tarafı de böylece. Giderken yolda abi, bir bir vadi vardı, çukur vardı böyle. Böyle girince korktu orada. Etrafı göremeyince orada koştu biraz. Orada koştu biraz. Çıkınca en normal olarak yürüdü. Merve'ye gitti 330 metre. Yeri seve gitti, gitti geldi. 2000 metre yapıyor. Yeri seve gidip geldi bunları. Son Merve tepesindeyken bir sesler duydu. şey görmüyor ama. ama anlayamıyor. Karamaşık bir sesler mesela duyuyor. E, kimsenin de bana bir suyu bulun bana. Kimsenin göster kendini bana böyle dedi. Oradan baktı. Cevbi Aleyhisselam topunu bir yere vurmuş. Vurdu. Karşıdan gördü böylece. Ona su çıkıyor. Böylece. Mevlam ona su verdi böylece. Hemen geldi. E tabi dağılmasın, kalbim diye elini bir top Elini açtığı kadar o kadar kaldı kuyuyor. Yani dokunmasaymış çok büyük değer olacaktı Ferice. Peygamber bu arı sağ mı veriyor? Elini etrafını çevirince toplan dertem önce kabını doldurdu. Yani bitmesini erteyip mi kabı önce doldurdu? Bal tam ustubuna kaynıyor. Ondan sonra aldı işe başladı. İşince ...açtı... gitti, suya kandığı, başarısı ateş bulmuştu kendisi o koşarken Şahbek'in güneş çarpmışken üstüne. O güneş yanığı başarısı geçti. O sağlıklı gelir, zindelik, o kadar güzel geli böyle. Hiç sütü gelir hemen, hesti geli böylece. Hemen isimanne yavrusunu aldı, Aleyhisselam vazetlerini kucağına, onu emzirdi ki o süt kışkırdı mıdır mı, kışkırdı böylece. yüzünü yıkadı, o evladının yüzünü falan yıkadı oradan ve melemanı suyu verdi. Üç tane kaynay, üç gözesi kayan var bu sığınma tehdidinde. Bir hacı eski köşklerine geliyor ve bir kaynak var orada böyle. Biri Ebu Kubez Dağı'ndan tarafından geliyor. Bir de Merve tarafından böyle. Üç tane kaynak geliyor. Ama bu su hiç alınmasın bir santim yükselmiyor mu? Taşmıyor o zaman. Üç kaynakların geliyor su. Hiç su alınmasın bundan, Yani on sene yüz sene su alınmasın. Bir santim yükselmiyor. Ki günümüzde şu anda günümüzde hele had zamanında milyonlar mı, milyonlar böyle. O kadar su içiliyor böyle. O koca motorlar, hortumlar o kadar durmadan Yirmi üç saat çalışıyor. Hortumlar yirmi üç saat Milyonlar su içiyor. Her gider kişi yanında bir dolu alıyorlar. Yine eksilmiyormuş muhtemelen. Eksilmiyormuş muhtemelen. Nedir bu? İşte abi, bir mucize. Yeter herhalde. Yani bir kuyu. Düşünürüm ki mesela bir havuz, hatta küçük bir göl bile bir buna takılsın, devamlı çalışsın kurur ki daha muhtemelen. Böyle. Bu zemzem kuyusu nerede muhteremler? Tabi günümüzde görülmüyor. Hacı Eskiden tam hizasında. 8 metre kadar ilerisinde. Tam hizasında orada. E, eskiden aşağı yukarı 60 yıllarında o kuyun yeri belliydi. Orada bir oda vardı. Birinci Abdülhamd Hazretleri bunu yaptırmış. Yaptırmış onu. Oda yaptırmış oraya. Yer yüzeyinden kamul yüzeyinden Mert'in aşırı yenildi Mert'in aşırı yenildi. Her taraf mermerdi oda. Mermerdi. Her tarafın çeşimleri vardı sağlı soldu iki tarafında. Kuyunun bulunduğu yer ayrı bölümdü. Ve hafif karanlıktı. Kuyunun üzerinde bir taş vardı böyle. Tek yek taş, oyumuşta taşıyım. Üç meselesi yüksekliğinde bir taş bilecik vardı üzerinde. Onda başında bir arap oturuyordu. orada böyle, Oturuyordu böylece. Elinde küçük zelikova vardı. Onlayıp içe kardı, isteyen veredi böyle. İsteyen çeşmen suyu içerdi, isteyen elin suyu içerdi hatırlıyorlar. Temizlik kuyusunu. Ben şahsen şuna üzüleyim muhteremler. niye elip bakını kuyuya? Yani kuyuya kadar gittim, kuyaya kadar gittim. Fakat şimdi kafam vuruyorum ki ne kelime? Ne dedim ki kuyuya elip bakmadım, suyuna bakmadım. Bakmadım ona da şimdi hatırlıyorum. Sonra tabii kabe genişleyince. Tavaf insan çoğalınca orası tavafı engel oluyor orası. Aşağı indiriliyor orası böyle. Aşağı geldi. Şimdi motorlar baş dışarı veriliyor şimdi Zemzem suyu böyle. Ama kuyu orada kuyuyor. Orada motorlar. eksilmiyor. Bir şey yapmıyor kuyu böylece. İşte tavaftan sonra Zemzem suyu işilir ve içerken kişi Besmele tabunu işer niyetine bağlı böyle. ister kanser olsun verem olsun, şeker olsun, tansiyon olsun, ne olsa olsun niyet ettim Allah'ın ile ama çok içmek şartıyla. Çok içecek bunu. Allah'ın ile bunu şifa bulur muhtemelidir. Sonra ne kalır işlerine gereği emri, konu, emri olduğuna göre saf emir arasında sahi etmek. Yani yürümek. Gayet bir anlamına geliyor böyle. Kişi iki yılda namaz kıldı, zengin işti. Safa tepesine gider. Üzerine çıkması lazım mı? Sünnettir bu. Peygamber üzerine çıktı. Zaten alçak şimdi böyle. Etrafı dola dola betonlarla alçak alçak kaldı böyle. Yani Üst kısmı böyle doğal olarak taşlık kaldı. Kendi doğal taşları kaldı. Onun üzerine çıkar. Oradan Kabe döner. İşte döner. Oradan öyle dua eder. Orada duvarın Orası böyle şey. Hem aşağı inmez Biraz Mevla zikreder burada. Saba şey getirir. Ve o günleri hatırlar. Hatırlar. Yani Hazreti Hacı nasıl nasıl böyle çaresiz kırılmasıyla, su diye, diye kırılmasıyla koştuğunu Bunu Onu hatırlarsak kişi orada. Ondan kişi iner, e yürümeye başlar. Şimdi tabi o tabi doldurulmuş, düşündü orası. Ama iki yeşil direk var, belli vardı. Oraya gelince, erkekler, diyeyim vardır. kadınlar diyeyim bunlar. Koşuyor, koşmuyor kadınlar. Erkekler işte bu şümması, şünnettir. Oraya koşar böylece. Koşarlar ondan sonra o yeşil diye geçince yine normal yürür. Merve tepeye gider. Onun üzerine çıkması gerekir. Onun üzerine çıkar. Oradan yine Kabe'ye bakar. Kabe'ye bakar. Etran'dan bakar. Mevla'ya dua eder. Yalvarır. Bu iki tepe Kur'an'ın ismi geçen. İnne safvel mermete Kur'an'ın ismi geçiyor. İnne safvel mermete min şia'irillah diye geçiyor böyle. Yani Kur'an'da adı geçiyor iki tepe. Öyle kuslar diye bunlar böyle şey. Koşbe değil bunlar böyle şey. bunlar. Safrada başlar, tabi de biter. Biter. Ondan sonra oradan gelir, bu sayın namazı yok. Namaz kılmaz bunlar Onun namazı yoktur. Ne yapar? Taş olacak mı Bir taş medine kalır. Ondan sonra taş olur. Taş isteyen saçını kısaltır. İsteyen ustura vurdurur. O da mı kıl ama. Da mı kıl? Herkes daha vurduramıyor da orada da mı kıl tabii usta odun Kadınlar az kese ucu keserler kadında. Şey bir karınca boyuna kadar kese ucundan kadın saçın yeter. Ondan sonra ihramdan çıkmış oluyor. İhramı çıkarmasa bile giyimi çıkmış, vücudu çıkmış oluyor ihramdan. Yasaklar kalkıyor kendisi. Olmazsa mekyemi kaldığı sürece tabii ne yapar? En şu Oradan makroları tavaf eder. Tavaf orada gerçekleşir. Bir de her namaz kılışında önce şey Kabe'ye bakar. Kabe'yi görür. O nasıl tekrarlar? Orada, orada Kabe'yi, içinde Kabe'yi görmek tam dönmek farz burada gerçekleşir. Böyle bakmadan namaz kılılmaz orada böylece. Önce Kabe'ye bakar böyle. Kabe'ye bakar, Kabe'yi görür. Yani Kabe'ye dön döner. Kabe'yi görür. İyetler namaza durur. <gülüyor> Halide Bağdadi Hazretleri vardır. Halide Bağdadi Bebdene Halide Hazretleri vardır. E, türbesi Şam'da. Şam'da Kırkların mağarasının altında orada türbesi var Şam'da. Bu zat müceddi saniydi muhteremler. Son mücedden birisi kendisi de yani evlilerin başı o dönemde... bu zat hacı gitmeye karar veriyor... henüz daha... tam keşif açılmamış ama... bilimde, ahlakta, tasavukta... çok yükselmiş, yükselmiş... ama daha bunu gizlemişler... kendisini manevi gizlenmiş... kendisi bilmiyor ama... kendisi bilmiyor kendisini... gizlenmiş manevi olarak... keşif kapalı kendisinin... giderken şanda yapacak kalıyor... Orada bir muhterem zat görüyor orada. Allah dostunu görüyor. Onunla hep sohbet ediyor. Görüşüyorlar. Ona şöyle diyor. Ben de inşallah diye mekkeye, mekke'ye gideceğim yarın sabahtan. Bana bir tavsiyem var mı? Bana dikkat edeyim. Ona şöyle buyuruyor. Ya Mevlana Halit. O Beytullah Kabe'ye Etrafı boş değil diyor. Orada her zaman şu evliya vardır. Her gece bir kutu orada vazifeli. Her yediler vazifeli. Kırklar orada gelirler böyle diyor. Rijal oraya gelirler. Orada her zaman çok evliullah vardır orada. Çok yer vardır böyle. Hiç tamir etmeyen kişi orada Allah dostudur böyle diyor. Kiramet sahibidir. Bu için diyor, orada herkes içine karışma orada böyle diyor böyle. O tabi peki diyor ona söz ver ikincisine. Peki emin geliyor. Tavaf ediyor. Tavafı işler kudu yaptıktan sonra oturuyor. Ben kuran okuyayım diyor. Rahretleri önüne koymuş. Açık Kuran-ı Kerim'ini Kabe'ye dönmüş. Kuru okuyor. Biri geliyor. Bu önüne oturuyor. Ama o kişi sırtını Kabe'ye dönüyor. Yüzü buna dönüyor. Yani Kabe'nin arasına giriyor. Gelen kişi. O kişi sırtını Kabe'ye dönüyor. Yüzü buna dönüyor, dönüyor. Hep buna bakıyor. Bu konu okurken. Şimdi bakıyorum, Allah Allah kalbiden geçiyor, ya bu diye yaptığı doğru bir şey değil be. Sırtına Kabe'ye döndü bu, ters iş yapıyor burada, derken kalbiden geçiyor derken dayanamıyor artık. Arkadaş diyor, kübe dönsene Kabe yüzüne diyor, sırt dönmesene diyor. Bakın şöyle cevap veriyor. ya, ya meydana halet diyor. Ne sana diyor, Şam'daki ofisat ismi söyle ne dedi sana diyor. O zaman duruyor. Demek ki sen de Allah da o zaman diyor. Peki bunu bana sırrını söylüyor. Ne yaptığını söylüyor o zaman böyle diye Şöyle buyuruyor. Kabe'ye baktım diyor. Evet nur yağıyor böyle. Nur yağıyor. Bir senin kalbine baktım diyor. Senin kalbini daha nurlu gördüm bak. Sen daha nurlu gördün diyor. Onun işte ona bakmaya bakıyorum böyle, böyle muhtemelen böyle. Yani orası boş yer değil muhtemelen böyle. Hiç böyle tahmin edilmeyen kişi bak. Bakarsın kara kuru böyle ayaktayı yanlıyor, çatlamıştır. Yüzü buruşu yanmıştır. İlkiyi büyüklükten hiç tam edilmez kişi. Ama niye? Allah dostudur. Orası boş değil muhtemelen Elden gelip oraya giden kişiler mesela Türkler'e giden kişi orada, Türkler'e oturmaması gerekiyor muhtemelen böylece. Kaçması gerekiyor muhtemelen böylece. Çünkü Türkler'e beraber mi başlara konuşmaya Hangi kafileliğe geldin? Rahat mı geldin? İyi mi geldin? Hangi öteleştin? İyi, yemek çıkıyor mu? Nasıl havada çıkıyor? Şunlar bunlar. Hep bunlar konuştuk muhtemelen böyle. İşte hediye aldın mı? Nereden aldın? Kurmeye kaç aldın? Sen hangi kurmadan aldın? Şunu bunu aldın? Hep bunlar konuştuk muhtemelen. O mübarek yer, kutsal yer muhtemelen. Çok ama çok ama kutsal yer böyle. Yani hayalin ötesinde bir kutsal yer böylece. Oradaki her saniye çok değerli, her saniye değerli bir şey. Kişi orada ya taahhüt etmeli, ya namaz kımı, ya kabe bakmalı, otur Kabe'ye bakmalı, tabi kelime tevil çeker sarmışayı getirir, boşuma gerekiyor orada. Bunun için Milyonluk kadar Türk'te, Yarından, her millet kendi işi yenen orada gerekiyor. Yine bir de oradan hediye getirme konusu. İşte işte oğlum şunu bekler, kızım bunu bekler, gelin bunu bekler, torun bunu bekler, arkadaşım bunu bekler, komşum bunu bekler, ne o hediye alayım. Oranın çarşıları da muhtemelenler gerçekten korkunç bir çarşı olan eder.